Aüz bıllahı mın şeytanı rıjim. Bismillahı r ve nesta'inuhu ve nesta'firu ve nauz bıllahı mın şurur anfusina ve nisayat amalina. Men yehdihi Allahu falamuzillallahu ve men yudl falahadillah. Ve eşhedu an la ilahillallah wahtuhu la shirkila. Ve eşhedu an Muhammedan abduhu ve rasuluh. Emaat. Fıin astaqal hadis kitab Allah ve khair alhedi hadi Muhammedin sallahu li wasallam. وَشَرَّ الْعُمُورِ ve وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Tesir dersimizde İbrahim Suresinin 22. Ayetine kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. İş bitirilince şeytan diyecek ki, ''Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz.'' O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben size yardım edebilirim, ne de siz bana yardım edebilirsiniz. Kuşkusuz sizin ortak koştuğunuz şeyle ben daha önce kafir olmuştum. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. <gülüyor> Aleyküm sağ olun. Burada iş bitirilince kavli, لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرِ Yani imtihanın bitmesi, imtihanın sona ermesinden sonra. Katade dedi ki, ma مَا bi بِمُسْرِحِقُنْ ifadesi Ben size yardım edemem, siz de bana yardım edemezsiniz demektir. Beni Allah'a ortak koşmanızı reddetmiştim kavnin anlamı da, sizden önce ben Allah'a isyan etmiştim demektir. Evet, bu ayette şeytanın sadece davet, yani kimseyi zorla, batıl bir yola sokma, gibi bir şeyinin olmadığı açıkça ifade ediliyor. Fakat ben sadece davet ettim diyor. Siz de bana icabet ettiniz. Böyle diyecek tabilerine. E, bu sebeple beni yermeyin. E, kendinizi yerin. E, burada size karşı bir gücüm yoktu. ifadesi de Allah Azze ve Celle'nin Hicr Suresi'nde e, işte senin ihlaslı kullar üzerine hiçbir saltanatın ''Otoriten yoktur'' ile ifade edilen şeyin aynısı. Yani şeytanın yapacağı şey sadece vesvese vermek, davet etmek, batıl yolları e, süslemek, o yollara çağırmak. E, dolayısıyla e, insanın işte ''Şeytan beni saptırdı'' derken e, şeytanın saptırması sadece yol göstermek, batıla davet etmek şeklinde yoksa zorla işte tutup e, batıla götürmesi, zorla mecbur etmesi şeytan için böyle bir şey söz konusu değil. Yani insanlar, şeytana uyan insanların e, azapla baş başa kalmalarının sebebi insanların kendi iradeleridir. Yani kendi iradeleriyle o batıl yolu tercih etmeleridir. 23. İman edip de salih amel işleyenler, Salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada esenlik dilekleri selamdır. İbnü i dedi ki, melekler onlara cennette selam verirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbinin hatırına gelmemiş şeyler hazırladım. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud radıyallahu ten, Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben cehennemden en son çıkacak kimseyi, ve cennete en son girecek kimseyi biliyorum. Kişi cehennemden sürünerek çıkar. Allah ona git ve cennete gir buyurur. O da gider, cennet ona dolu gösterilir. Geri döner ve der ki ey Rabbim onu dolu buldum. Allah Teala git ve cennete gir buyurur. O da gider ve yine kendisine dolu gösterilir. Geri döner ve ey Rabbim onu dolu buldum der. Allah Teala git ve cennete gir. Senin için dünya kadar ve onun on misli vardır. Veya sana dünyanın on misli vardır buyurur. O da der ki, Melik sen olduğun halde benimle dalga mı geçiyorsun veya benimle alay mı ediyorsun der. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünecek şekilde güldüğünü gördüm. Şöyle buyuruyordu, bu cennetliklerin en düşük mertebesidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani cehennemden çıkıp cennete girecek son kişinin e, cennetliklerin en düşük mertebesinde olacağı ve ona dünyanın on misli. Verileceği burada açıkça ifade ediliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, İbn-i Mesud radıyallahu rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cennete gireceklerin sonuncusu bir kimsedir ki, bir yüzü koyun düşer, bir onun yüzünü ateş çarpıp yakar, nihayet böyle böyle ilerleyerek ateşinin, yani cennem ateşinin sınırına geçtiği zaman ona döner ve beni senden kurtaran Allah çok yücedir. O öncekilerden ve sonrakilerden hiç kimseye vermemiş olduğunu bana vermiştir der. Sonra ona bir ağaç gösterilir. Bunun üzerine ey Rabbim beni şu ağaca yakınlaştır da gölgesiyle gölgeleneyim, suyundan da içeyim der. <gülüyor> Allah Azze ve Celle ey Ademoğlu eğer bu dilediğini sana verirsen belki başka bir şeyler daha istersin diye buyurur. O da ya Rabbi istemem deyip bir daha istemeyeceğine dair yemin eder. Rabbi onu bu nimete karşı sabırkar olmadığını bildiği için... Onu mazur görür ve onu oraya yanaştırır. O da ağacın gölgesinden gölgelenir ve oradaki sudan içer. Derken karşısında evvel evvelinkinden daha güzel başka bir ağaç dikilir. Okul yine ey Rabbim beni şuna da yaklaştır. Suyundan içeyim, gölgesinden istifade edeyim ve senden başka bir şey istemem der. Allah Teala da ey Ademoğlu sen ondan başkasını istemeyeceğini dair bana ahit vermedin mi diye buyurup eğer seni ona izin verirse belki sen daha başkasını istersin der. Bunun üzerine o adam başka bir şey istemeyeceğine dair Rabbine sözler verir. Onun buna karşı da sabrının olmadığını bildiği için Rabbi yine onu mazur görür. Onun da gölgesinden istifade edip suyundan içer. Sonra üçüncüsünde cennet kapısının yanı başında öncekilerden daha güzel bir ağaç görür. Yine ey Rabbim beni şuna yanaştır da gölgesinden istifade edeyim ve suyundan da içeyim diye niyaz eder. Rabbi Ademoğlu başkasını istemeyeceğine dair bana ahit vermedin mi diye sözlenişte bulunur. O kimse evet şunu da artık başkasını istemem der. Ona karşı da sabrı olmadığını bildiği için Rabbi kendisini mazur görür ve onu oraya yanaştırır. Fakat bu son ağaca yaklaştığı vakit cennet ehlinin seslerini duyar ve Ya Rabbi ne olur beni oraya sok diye istirhamda bulunur. Bu söz üzerine Allah Teala ey Ademoğlu ''Senin dilediklerinden beni kurtaracak nedir? Sana bütün dünyayı verir, ona bir misin daha katarsan buna razı olur musun?'' diye buyurur. O da ''Ey Rabbim, sen alemlerin Rabbi iken benimle alay mı ediyorsun?'' der ve bu ihsana şaşırıp kalır. Bunu söylerken i̇bn Mesud güldü ve benim niçin güldüğümü sorsanıza'' dedi. ''Niçin gülüyorsun?'' diye sordular. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle gülmüştü. ''Ey Allah'ın Resulü, niçin gülüyorsun?'' diye sordukları vakit buyurdu ki, o kimse sen alemlerin Rabbiyken benimle alay mı ediyorsun dediğinde alemlerin Rabbinin gülmesine güldüm dedi. Bunun üzerine allah Teala ona ben seninle alay etmiyorum lakin ben istediğime kadir olanım diye buyurur. Bu Müslim'in rivayetidir. Burada yine allah ve Teala'nın gülme sıfatı da ispat edilmekte. Yani mahlukuna benzemeyen bir şekilde keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde Rabbimiz güler. 24. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Güzel sözden kasıt Allah'tan başka ibadet-i layık hak ilah olmadığına şahitliktir. Yani La ilahe illallah şahadet. Güzel ağaçtan kasıt mü'mindir. Sağlam kökten kasıt mü'minin kalbinde sabit olan La ilahe illallah sözüdür. Göğe yükselen dallardan kastı ise müminin yeryüzünde yaptığı amellerin semaya ulaşmasıdır. Evet, bunu Taberi Hasen İstinatları ve Yani e, güzel söz, Allah'a yükselir ve salih amelde onu yükseltir buyruluyor ayette. E, bu misal onu ifade ediyor diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. Şuaid bin el-Habbahab'dan Enes radıyallahu anh'ın yanındaydık. İçinde hurma bulunan bir tabak getirildi. Enes Radiyalan Ebu'l-Aliye'ye Ey Ebu'l-Aliye bu Allah Teala'nın kitabında zikrettiği güzel söz kökü sağlam dallar göğe yükselen bir ağaç gibi Ayetinde geçen ağacın meyvesidir dedi. Yani hurma ağacını e, söylüyor burada. Bunu sayı istinadlı Abdurrezzak tefsirinde Taberi tefsirinde Tirmizi ve Rame Hurmuzi emsalde rivayet ediyorlar. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bize bana Müslümana misal olarak verilen ve yapraklarını dökmeyen, kökü sağlam, dalları göğe yükselen ve Rabbinin izniyle her zaman meyve veren ağacın hangi ağaç olduğunu söyleyin dedi. Benim içime bu ağacın hurma ağacı olduğu düştü ve bunu söylemek istedim. Ama oradakilerin en küçüğü olduğundan dolayı söylemedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaç hurma ağacıdır buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas radıyallahu aleyhi ve selam Rabb'i tebarek ve rivayet ederek şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah iyilikleri ve kötülükleri yazmıştır. Sonra bunu açıkladı. Kim bir iyilik yapmayı düşünür de onu işleyemezse Allah ona tam bir iyilik yazar. Eğer düşündüğü o iyiliği işlerse Allah azze ve celle onu 10 iyilikten 700 katına kadar ve daha fazlasına kadar yazar. Eğer bir kötülük işlemeyi düşünür de onu işlemezse Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Eğer düşündüğü o kötülüğü işlerse, Allah onu tek bir kötülük olarak yazar. Bunu Müslem ve Ebu Avane rivayet etmişlerdir. 25. Bu ağacın misali devam ediyor. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Övüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. i̇bn Abbas radıyallahu bu ayette geçen her zaman, külle heynin ifadesiyle sabah akşam kastedilmiştir demiştir. Katade heyn kelimesiyle kast edilen 6-7 ay arasıdır. Onun meyvesi yaz ve kış yenilir. <gülüyor> 26. Kötü bir sözün misali gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Enes bin Malik radyalanından kötü ağaçla kastedilen kast edilen Ebu Cehil karpuzudur. İbn-i <gülüyor> Abbas radyalanma dedi ki, kötü söz şirktir, kötü ağaçla kastedilen kast edilen kafirdir. Şirkin kökü yoktur. Kafir delilsiz olarak ona tutunur. Allah da şirk ile beraber hiçbir ameli kabul etmez. 27 Allah sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar. Bu ayet kabir azabına delil getirilen ayetlerden birisi. Berabe Nazip Radhiyallahitendir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kabrinde hesaba çekilince Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına şehadet eder ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Resul olarak bilirse Allah Teala'nın Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, kavli gerçekleşmiş olur. Bukhar ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetin kabir sorgusunu da kapsadığını bu hadisinde bildirmiştir. Esma binti Ebu, Ebi Bekir radiyallahu anhadan, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bana vahyedildi ki, yani bu e, bana vahyedildi ki ifadesi, Kur'an dışında bir vahiy. Bana vahyedildi ki, sizler kabirlerinizde imtihan edileceksiniz. Şu adam hakkında ne biliyorsun denilecektir. Mümin veya yakin üzeri olan kişi, o Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bize açık deliller ve hidayet getirdi. Biz de icabet edip tabi olduk der. Ona senin mümin olduğunu bildik. Salih olarak uykuya dal denilir. Münafık veya şüphe üzere olan kimse ise bilmiyorum, insanların bir şeyler söylediğini işittim, ben de öyle söyledim der. Bunu İbni Ebişleybe ve Buhari sayısınatla rivayet etmişlerdir. Bu da işte delil üzere iman edenle, taklitle iman edenin e, farkını bildiriyor. Yani bu adam... Müslüman mezarına gömülmüş. Zahiren Müslüman muamelesi yapılan birisi ama nifak üzere yaşamış. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sorulunca işte insanlar bir şey diyordu. Onlar ne diyorsa ben de onu söyledim. İşte Allah'ın Resul diyorlardı. Ben de öyle dedim. Ama iman eden kişi ise e, burada açıkça ifade edildiği gibi bize delillerle geldi, hidayeti getirdi. Biz de bu delile tabi olduk der. Ebu Hureyir radıyallahu anh'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ölü kabre konulunca siyahlı ve mavili iki melek gelirler. Birine münker, diğerine nekir denilir. Ona şu adam hakkında ne diyordun diye sorarlar. O da dünyada söylediği gibi söyler. O Allah'ın kul ve Resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kul ve Resulüdür. Onlar, biz senin böyle söylediğini biliyorduk derler. Sonra onun için kabrini 70'e 70 zira boyunca genişletir ve aydınlatırlar. Ona uyu derler. O da Aileme dönüp haber vereyim der. Onlar ancak ailesinin sevgisiyle uyanacak olan gelin uykusu gibi uykuya dal derler. O da allah Teala kendisini diriltinceye kadar öyle yatar. Eğer o ölü münafık ise şöyle der. İnsanların o zat hakkında bazı şeyler söylediklerini işittim. Ben de onlar gibi diyordum. Başka bir şey bilmiyorum.'' O iki melek de biz senin öyle dediğini biliyorduk derler. Bunun üzerine yere onu sık denilir ve yerde onu kaburgalar birbirine geçecek şekilde sıkar. Kıyamet gününde Allah onu kaldırıncaya kadar öylece azap içinde kalır. Bunu Tirmizi sahip-i isnatla rivayet etmiştir. 28. Allah'ın nimetini küfürle değişen ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? İbn Abbas radyallanma bu ayette kastedilenler Mekkeli kafirlerdir demiştir. Ebu Tufel şöyle anlatıyor: İbnül Kevva Ali radyallan hep bu ayeti sorunca Ali radyallan onlar Bedir'deki Kureyş kafirleridir dedi. İbnül Kevva dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Keef 104 ayetinde kimlerin kastedildiğini sorunca Ali radyallan haruriler yani harciler onlardandır dedi. 29. Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır. Ebu Ureyre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ademoğlunun yaktığı şu ateşiniz cehennem sıcağının 70 cüzünden bir cüzdür. Asap, vallahi gerçekten bu yetecekmiş ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten cehennem ateşi her biri dünya ateşi kadar olmak üzere ondan 69 cüz daha fazla yaratılmıştır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahından gelen rivayette Allah Resulü aleyhissatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günde cennetliklerin dünyaya dalan en müreffehî yani en konfor içerisinde, en rahat yaşayanı getirilerek cennete bir kere daldırılacak. Sonra ey Adem oğlu, hiçbir hayır gördün mü? Sana hiçbir nimet uğradı mı denilecek. O hayır vallahi ya Rabbi diyecek bir de cennetliklerden dünyadayken insanların en yoksulu getirilecek ve cennete bir kere daldırılacak kendisine ey adam oğlu hiç yoksulluk gördün mü başından hiç şiddet musibet geçti mi diye sorulacak o da hayır vallahi ya Rabbi başından hiç yoksulluk geçmedi hiçbir şiddet görmedim diyecektir bunu Müslim rivayet ediyor yani bu adamın e, yemin ederek işte böyle bir şey görmedim demesi işte cennete girdiği zaman Dünyadaki rahatlığını, konforunu tamamen gerçekten unutacağı, cennete girecek kimsenin de dünyada gördüğü bütün eziyet ve musibetleri tamamen unutacağı, yani o bir anlık çıkarmasıyla çıkartmasıyla bunlardan hiçbir şey hatırlamayacağı bildiriliyor. Semura bin Cündüb radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Onlardan bazılarını ateş topuklarına kadar, bazılarını dizlerine kadar, bazılarını oturağına kadar, bazılarını da köprücük kemiğine kadar alacaktır. Bundan Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim'in Numan bin Beşir rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Cennemliklerin azap bakımından en hafif olanın ateşten iki ayakkabı ile iki ayakkabı bağı vardır. Bunlar sebebiyle onun beyni tencere kaynar gibi kaynar. Hiçbir kimseyi kendisinden daha fazla azaba uğramış olduğunu görmez. Halbuki kendisi cennemliklerin en hafif azap olunanıdır. Yani o kişi kendisinin en şiddetli azapta olduğunu zanneder. Halbuki en hafif azap görevi odur. 30. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki yaşayın çünkü dönüşünüz ateşedir. Katade,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 31. ayet iman eden kullarıma söyle namazlarını dost doğru kılsınlar kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendine verdiğimiz rızıklardan gizlice ve açıktan harcasınlar. Evet, evet. İbn Abbas radiallahu ayette beş vakit namaz ve farz olan zekat kastedilmiştir. Yani namazlarını dost doğru kılsınlar diye e, kast edilen beş vakit namazı kılmalarıdır. Gizce ve açıktan harcasınlar. E, bu da zekat, farz olan zekattır diyor İbn-i diyorlar. R.A. de şöyle diyor. Allah Teala dünyada alışverişin ve insanların dünyadayken birbirleri arasında kuracaklar dostluğun olduğunu bilmektedir. Kişi kiminle dostluk yaptığına ve niçin onunla beraber olduğuna baksın. Şayet bu dostluk Allah rızası içinse, Devam etsin. Şayet Allah rızasından başka bir şey içinse bilsin ki her dostluk kıyamet günü sahibi için düşmanlık olacaktır. Sadece takva sahiplerinin dostluğu bunun dışındadır. Ubade bin Samit radiyalanit'ten Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğuna şahitlik ederim. Cibril aleyhisselam Allah azze ve celle'nin katından geldi ve dedi ki Ey Muhammed muhakkak ki Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz ben ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Kim bu namazların abdestine, vakitlerine, rükûuna, secdelerine dikkat ederek tam anlamıyla yerine getirirse benim katımda onu cennete sokacağıma dair söz vardır. Kim bunlardan bir şeyi eksik yaparak benimle karşılaşırsa ona cennete sokacağıma dair söz yoktur. Dilersem ona azap ederim, dilersem merhamet ederim. Bu sahih gayriyi bir isnatla Cebrailmaktes'in el-muhtar'ede Ebu bu et-tayalisi'nin müsnedinde Ebunen hilyesinde gelmiştir. Elbani sahih'a da taric eder. Bazılar bu hadisi namazı terkin e, küfür olmadığına delil getirirler. Fakat onlara bu hadiste bir delil yoktur. Çünkü e, kim bunlardan bir şey eksik yaparak benimle karşılaşırsa ifadesi namazı kıldığı halde abdestine dikkat etmeyen, vakitlerine, ruku'una, secdelerine dikkat etmeyen kimse hakkındadır. Yoksa buradan namazı terk eden kimse söz konusu edilmiyor. Yani namazı kıldığı halde eksiklik yapan kimse hakkında bu. İşte böylesine Allah dilerse azap eder, dilerse merhamet eder. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, infak et. Allah yolunda harcama yap ki sana da infak edilsin. Allah'ın eli doludur. Onu gece ile gündüzün cömertliği azaltamaz. Gökle yeri yarattığından beri neler infak ettiğini düşünün. Şüphesiz ki Allah'ın elindeki hiçbir şey eksilmemiştir. Onun arşı suyun üzerindedir. Mizan da onun elindedir. Kah yükseltir, kah alçaltır. <gülüyor> Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani kişi Allah Azze ve Celle'ye gönlü bağlı olduktan sonra e, infak konusunda Allah yolunda harcama konusunda sakın korkmasın. Yani fakirle düşme korkusu sebebiyle e, infaktan zekatı vermekten, öncelikle farzı e, terk etmekten sakınsın. Sonra e, nafile meşru olan sadakaları infak etmekten e, çekilmesin. Zira yerlerin ve göklerin hazineleri Allah Azze ve Celle'nin elindedir. E, yani bu Allah'ın mülkünden bir şey eksiltmez. Allah kuluna takdir ettiği neyse o mutlaka ulaşır. 32. ayet Allah gökleri ve yeri yaratandır. Gökten suyu indirip onlar rızık olarak size türlü meyveler çıkardı ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirlerde sizin için aktı. Mücahit dedi ki: Allah Teala her beldede de nehirleri ve denizleri insanların hizmetine vermiştir. 33 Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki güneş ve ay semanın kapılarında tıpkı yün eğirme aletindeki topaç gibi dönerler. Yani yün eğirme aleti e, bu kirmen dedikleri e, yani yün eğirmek için bilenleriniz vardır belki. Böyle topaç gibi bir şey vardır. O döner böyle. Bir yörünge gibi döner. İşte İbn-i Abbas Radyalama buna benzetiyor. Güneş ve ayın hareketini. E, yani dünyanın Semanı, semanın kapılarında tıpkı yün eğirme ar, e, aleti nasıl dönüyor o kirmen e, böyle döner diyor. Yani bu e, kesinlikle şahsi görüşle söylenebilecek bir şey değil. Hele hele o zamanda bu teknolojik gözlemler, teleskoplar böyle bir şeyler de yok. E, bilimin bile e, bitirle itiraf etmek istemediği bu gerçeği sadece bazılarının e, itiraf etti. Bu gerçeği İbn Abbas Radyalama senelerce önceden söylüyor. Muhakkak bu işlenmiş bir şeydir. İbn Abbas Radyalama'dan diğer rivayette, güneş su çarkı gibidir. Gündüz gökte yörüngesinde akar gider. Yani gündüz ve gece birer varlıktır. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı birer varlıktır. Bunlar e, güneş sebebiyle oluşmaz. Yani güneşin dünyayı terk etme sebebiyle oluşan bir şey değil. Gündüz ve gece ee, birer varlık. Allah Azze ve Celle onları müstakil olarak yaratmıştır. Burada da bu ifade ediliyor. Gündüz gökte yörüngesinde akar gider. Battığı zamanda ise gece yine yörüngesinde ve yerin altında yürümesine devam eder. Nihayet doğduğu yerden yeniden doğar. Ay da böyledir. Evet bu e, her iki rivayette İbn-i Hatim tefsirinde, Ebu Şeyh Azamet'te, de Taberi tefsirinde e, rivayet ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bu güneş nereye gider biliyor musunuz? Sahabeler Allah ve Resulü bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arşın altındaki karargâhına varıncaya kadar gider ve orada secdeye kapanır. Kendisine kalk geldiğin yere dön denilinceye kadar o halde kalır. Bunun üzerine geri döner ve sabahleyin doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra yine arşın altındaki karargâhına varıncaya kadar akıp gider ve yine secdeye kapanır. Kendisine kalk, geldiğin yere dön kadar o halde kalır ve tekrar dönerek sabahleyin doğduğu yerden duar. Daha sonra artık insanlar onun hiçbir halini yadırgamaz olarak arşın altındaki o karargâhına varınca kadar akıp gider. Nihayet kendisine kalk, yarın sabah battığın yerden doğ denilir, o da battığı yerden doğar buyurdu. Yani bu kıyametin kopacağı zaman. Ve sözüne şöyle devam etti. Bu ne zaman olacak biliyor musunuz? Bu... Daha önce iman etmeyen yahut imanda bir hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanın fayda vermeyeceği zamandır. Yani Enam suresi 158. ayetinde bildirilen şeye işaret ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi bazı akılcı kimseler bu rivayetin sıhhatini inkar ediyorlar. Hadis Müslim'de de muhtasar olarak geliyor. Bunun sebebi işte güneş ne zaman arşa gidip de secde ediyormuş, yani biz de onu sürekli gözlemliyoruz gibisinde böyle akli yorumlarla inkar ediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın tesbihi olduğunu bildirmiştir bize. Yani bizim bilmediğimiz şekilde. Güneşin secdesinde illa bizim secdemiz gibi olması gerekmez. Yani güneşin belli bir yörüngede gitmesi, belli yörüngeye varması onun secdesi bu manada olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Yani bunlar akılla inkar edilmesine yol olmayan şeylerdir. Bilakis teslim olmak gerekir bu haberlere. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki muhakkak ki güneşin 360 çizgisi vardır. Bu da yani enteresan bir rivayet. Yani akılla asla Bilinmeyecek bir şey ama bugün modern e, teknolojik e, gelişmelerde İbn Abbas'ın bu sözünü doğrular şekilde gelmiştir. 360 çizgisi vardır. Her gün bir çizgiden doğar. Bir sonraki yıl gelene kadar bir doğduğu çizgiye bir daha dönmez. Güneş ancak istemeyerek doğar ve şöyle der. Ya Rabbi beni kullarının üzerine doğdurma. Görüyorum ki onlar sana isyan ediyorlar. Bunu Ebu Şeyh Azamet'te, Taberi tefsirinde, Salebi El Keşfuh ve El Beyan tefsirinde ve İbn-i Sakir Tarih-i Dimeşk'te sahip bir rivayet ediyorlar. Said bin Abdirrahman bin Ebza'dan, Güneş'in doğuda 360 ve batıda 300, 360 burcu vardır. İki gün üst üste bir burçtan doğmaz ve iki gün üst üste bir burçtan batmaz. Yani doğduğu ve battığı şeyleri var 360 tane. i̇bn Adem'den, yani Yahya bin Adem bu, Yahya bin Adem bin İyas tabi'in e, tabi'in alimlerinde güneş her burçta bir ay bekler burcun 30 doğuş yeri vardır her iki doğuş yeri arası ibadet yeridir yani bu işte e, az önceki Ebu Zer hadisini açıklıyor her iki doğuş yeri ibadet yeridir 30 gün tamamlanana kadar saat eksilmeye devam eder sonra diğer burca geçer Evet buna Ebu Şeyh el-Azamet de rivayet ediyor. Ebu Üreri radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki Ademoğlu dehre yani zamana söverek bana eziyet ediyor. Dehir benim, emir benim elimdedir, geceyi ve gündüzü çeviren benim. Bunu Hümeydi, Bukhari, Müslim, Ahmet, Ebu Davud sayısınatla rivayet ederler. Yani e, Dehir Allah azze ve celle'nin isimlerinden değildir bu manada değil bu. Ee, zamanın sahibi yani zamanı döndüren, çeviren Allah Azze ve Celle olmaz sebebiyle çünkü dehriyiler denilen taife e, yani materyalistler bugünkü tabirle Allah Azze ve Celle'yi inkar eden, işte bizi ancak zaman helak eder yani Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul etmeyen kimselerin e, görüşlerine de bir reddiyedir bu yani zamanı yaratan, idare eden Allah Azze ve Celle'dir bu manadadır bu 34- <gülüyor> Size kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onları sayamazsınız. Gerçekten insan çok zulmedici ve çok nankördür. Mücahit dedi ki, ayetin anlamı, rağbet ettiğiniz her şeyi size verdi demektir. Yani arzuladığınız. Talg bin Habib dedi ki, Allah'ın hakkı kulların kaldıramayacağı kadar çoktur. Ama sizler tevbe ederek sabahlayın ve tevbe ederek akşamlayın. Ebû Hureyre radiallahu anhten şöyle buyurdu: Rabbinizin ne buyurduğuna bakmaz mısınız? Şöyle buyurdu: Kullarıma ne zaman bir nimet verdiğimse mutlaka onlardan bir kısmı yıldızlar sayesinde, yıldızlar sayesinde diyerek ona nankörlük ediyorlar. Bunun Bunu Müslümanlar esai rivayet etmişlerdir. Ebû Hureyre radiallahu anhten diğer rivayette. Durumu sizden düşük olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Zira bu Allah Teala'nın size verdiği nimetleri küçümsememeniz için en uygunudur. Bunu Tirmizi, Ahmet bin Amber'in üstüne dinde ve kitab-ı züğütte, i̇bn eş Büdünya eşşükürde rivayet etmişlerdir. Bu e, hadisin diğer bazı tariklerinde farklı varyantlarında e, dünya konusunda Sizden düşük olanlara bakın. Yani dünyalık nimetler bakımından. Ee, sizden üstün olanlara bakmayın. allah Teala'nın verdiği nimetleri takdir etmeniz bakımından bu en uygundur. Din konusunda ise, dindarlık konusunda ise sizden düşük olanlara değil, sizden üstün olanlara bakın ee, diye bir yönlendirme var. 35. Hani İbrahim şöyle demişti. Rabbim şu şehri emniyetli kıl. Beni de oğullarımı da putlara kuluk etmekten uzak tut. Yani sureye e, adını veren kıssa buradan itibaren başlıyor. İbrahim suresi diye sebebi. Mücahit dedi ki Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarıyla ilgili duasını kabul etti. Onun dua etmesinden sonra oğullarından hiçbiri putlara tapmamıştır. Yine Allah Teala onun duasını kabul edip bu şehri güvenli kılmış, şehir halkını ürünlerle rızıklandırmış İbrahim Aleyhisselam'ı önder yapmış, zürriyetinden de namaz kılanlar ve duası kabul edilenler yaratmış, kendisine hac menasikini gösterip tevbesini kabul etmiştir. 36. Rabbim, devam ediyor İbrahim aleyhisselam duası. Gerçekten onlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Yani putlar saptırdı. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim bana isyan ederse gerçekten sen gafursun, rahimsin. Katade dedi ki, İnsanlardan birçoğunu saptıranlar putlardır. Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü dinleyin. Hayır vallahi onlar ne lanet eden ne de söyen bir topluluktu. Allah'ın kullarından en şerileri lanet edenlerdir denilirdi. Allah'ın Nebisi İbrahim Aleyhisselam da onlara azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan güçlü olan, hakim olan şüphesiz ancak sensin demiştir. Maide 118. ayet. Abdullah bin Amr, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim bana isyan ederse, gerçekten sen gafursun, rahimsin sözünü. Ve İsa Aleyhisselam'ın, eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet bağışlarsan muhakkak sen aziz ve hakim olansın. Maide 118. ayetindeki sözünü içeren ayetleri okudu ve ellerini kaldırarak, Ey Allah'ım ümmetim, ey Allah'ım ümmetim, ey Allah'ım ümmetim deyip ağlamıştı. Allah Teala Cibril'e Rabbin en iyi bilen olduğu halde Muhammed'e git onu ağlatanın ne olduğunu sor demiş de Cibril Aleyhisselam Nebi ve Vesselam'a gelmiş ona sormuş ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'da söylediklerini ona haber vermişti. Allah Teala Muhammed'e git ve ona de ki Ümmetin konusunda biz senden mutlaka hoşnut olacağız ve seni üzmeyeceğiz buyurdu. Bunu Taberi tefsirinde, sahip-i isnatla rivayet ediyor. Bu, işte ümmetin konusunda senden hoşnut olacağız ve seni üzmeyeceğiz. Duha suresinde de ''Öyle safe ke feterda'' ayetiyle, yani sana bağışta bulunacağız da sen razı olacaksın. Bunun şefaat hakkında, yani ümmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etmesi hakkında olduğu açıklanıyor. Evet. Buradan sonra 37. ayetten itibaren Mekke'de İsmail Aleyhisselam'ın yetişmesi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın kıssası başlayacak inşallah. Bir sonraki derste kalsın. Onunla da Allah'u Alem. Evet, daha bir iki, bir iki ders ver. Subhanekallahüme bihamdik ve eşedenle ilahe illan tevatekele ve estağfurke ve tuvilek.